Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Beyin kültürü programına... ...hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık... ...2015... ...Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Efendim geçen haftaki programımızda... ...normalde yan yana... ...durmaları... E, ...alışılmış kabul edilmeyen... ...ve... Ee, birlikte ve yan yana durmaları konusunda herhangi bir bilgi birikimine net olarak geçmişten beri sahip olmadığımız iki konuyu nörobilim ve politika konusunu e, son yapılan beyin araştırmaları çerçevesinde ele almayı denemiştik. Ve geçen haftaki program içinde bunun yöntemi olarak şöyle bir yöntem belirlemiştik. E, siyaset bilimi sosyal bilimlerin bir alanı olarak kabul ediliyor ve insanlığın bu konuda büyük bir birikimi var. Ancak bunların tümüne baktığımızda ve siyaset bilimleri kitap kitaplarına baktığımızda e, siyaset biliminin insan hakkında söylediklerini kategorik bilgiler olarak görmekteyiz. Onun dışında, bireysel anlamda kişilerin e, politik tavırlarına yönelik e, fikir yürütmek ve onlarla ilgili herhangi bir çıkarımda bulmak siyaset biliminin üzerine davranış bilimlerinin bir etkisinin olmasını gerektirir ki böyle bir etki Var mıdır diye sorarsanız politik psikoloji alanı bu ihtiyacı karşılamaktadır. İşte biz de e, geçen haftaki konuşmamıza başlarken siyaset biliminin e, sosyal bilimler kategorik yaklaşımından yola çıkarak bazı olayları örnek olarak seçmiş ve bu olayların içinde insanlığın ve insan gruplarının tavırlarını irdelemeye başlamıştık. Kategorik olarak korkunç denilebilecek, vahşet denilebilecek ve çok kötü denilebilecek olaylarda insan gruplarının nasıl farklı farklı e, yanıtlar verdiğini, tepkiler verdiğini, ki bunu her gün, her gün yaşamaktayız, e, irdelerken bu olayların e, bir kısmının bazı insanlara bizim varsaydığımız kadar korkunç gelmediğini, bazı insanlara çok kötü ve olumsuz olaylar olarak gelirken, bazı olaylar, e, insanlara da yapılması gereken olaylar olarak geldiğini söylemiştik. Ve nasıl olabilir diye sormuştuk. Örneğin Hiroshima ve Nagasaki yatılan atom bombalarının 500 bin insana yakın insanı öldürdükten sonra insanlık tarafından değerlendirilmesi son derece çelişkili olmuştur. Özellikle o atom bombaları at atan Amerikan toplumunun içinde derin bir yarılmayla sonuçlanmıştır. Ve bu bombalamayı destekleyenler Büyük bir oranda çıkmıştır kamuoyu yoklamalarında. Örneklerimizi arttırmıştık. Ruanda katliamı gibi olayda da Fransa'nın rolü nasıl gizleniyor, gizlenmiştir. Ve o toplumdaki katliam, soykırım dünyada nasıl unutturulmuştur. Arkadan sebepleriniz ise katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülen Avrupa'da görülen en büyük katliam niteliğini taşıyan Bostonersekteki olayın nasıl 9-10 sene geçmeden üzerinden hiçbir şey olmamış gibi bir e, gizleme ve Unutturma e, şeyinin etkisinin hakim olduğunu söylemiştik. Peki bu haftada benzeri etkilerden. Devam etmek istiyorum. Dünyada uyanan üzüntü ve tepkinin herhangi bir olaya karşı dünyada uzanan, uyanan üzüntü ve tepkinin nedenleri politik psikolojiktir. Aynı zamanda, aynı olaya dünyada uyanan üzüntüsüzlüğün ve tepkisizliğin nedeni de politik psikolojik bir nedendir, tepkidir. Burada grup bazında insanlar yaşanan olayı rasyonalize etmektedirler ve geçmişte olan benzeri olaylarla birlikte yargılayıp o olayların sonucunda farklı bir tepki biçimi içine girmektedirler. Evet, bunun da ideolojik ve politik bazda çeşitlendiğini, savaş ee, ve barış taraftarları arasında çok farklı yanıtlara yol açtığını söylemiştim. 1956'da Nazım Hikmet tarafından yazılan Kız Çocuğu şiiri, Günümüze Değin, Hiroşima olayının belleklerde taze kalmasını sağlayan nadir örneklerden birisidir. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleni oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, Büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül olu verdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yemez ki kağıt gibi yanan o çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze. Amca bir imza ver, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Benzeri yaklaşımları diğer örnekler üzerinde de gösterebiliriz. Bu yapıldığında ortaya çıkacak olan popüler inanışların tam aksi yönde bir sonuçtur. Popüler inanışın savunduğu insanlık, etik, merhamet şablonları, aslında hiçbir olayda gerçekleşmiş bir şey değildir. Aksine insanların tepkisi genel değil, olaya özgü ve grup temelli tepkilerden oluşur. Bu tepkiler içinde aynı türden bir olay insanlarda farkında olmasalar da bağlı oldukları etnik, milli Dini, ideolojik ve sosyal grubun tepkisinin bir örneği olarak ortaya çıkar. Eğer olay bu tür bir grup örgüsünün içine gelecek, işine gelecek sonuçlar üretiyorsa ya da o örgü için tehlikeli sonuçlar doğurmuyorsa olayın sonuçları kutsanır ya da aksi oluyorsa reddilir. Bu politik psikolojik bir sonuçtur ve bu sonuç nesnel bir doğruluk yanlışlık ikilemini o konumdan alıp tümüyle öznel bir zemine oturtur. Hayatımızda her gün farklı olaylar nedeniyle sürekli tekrarlanan bu kendimize nesnel ama başka gruplar için öznel tavır ve düşüncelerin beyinle ilişkileri son on yıl içinde yapılan araştırmalarla incelenmekte ve nöropolitika adıyla yeni bir alan ortaya çıkmaktadır. Nöropolitika alanında incelenen konular arasında insanların hangi yerlerini daha fazla kullandıklarıyla politik eylem arasında ilişki, politik ve dini görüşlerle beyinden salgılanan dopamin maddesinin ilişkisi, beynin ee, ön lobu olan karar lobunun politikayla ilişkisi, ahlak ve ön lob ilişkisi, beynin sol tarafının konservatif tutucu bir karakter sergilemesi ve sağ tarafının ise liberal bir karakter sergilemesi gibi konular yer almaktadır. Bu araştırmalar konusunda bilgi vermeden önce sosyal gruplarda ortaya çıkan eğilim farklılıklarıyla beyin mekanizmaları arasındaki ilişkilere bakalım. Canlı türleri içinde sosyalleşme yeteneği ve sosyal ilişkilerde değişen durumlara yönelik olarak en fazla tercih eğilimi sergileyen tür insandır. Beyin bir davranış organı olduğuna göre insanın politik bir hayvan olmasını sağlayan bu özelliklerin beyindeki hangi mekanizmalarla ilişkisi vardır. Bu tür bir soru öncelikle bizi beyin yarıları, beyin lobları ve beyin şebekeleri hakkında bilgilerimizle politik davranış arasındaki ilişkilerin karşılaştırılmasına ve incelenmesine götürür. Beyin yarılarının farklı düşünce ve algı stratejileriyle ilgili olduğunu Ayrık Bey'in isimli araştırmaların başladığı 1960'lardan beri yani 50 yıldan fazla bir süredir biliyoruz. Bu araştırmaların özellikle daha önceki bölümler içinde belirtilen sonuçları da programlarda da sonuçları da belirtilmişti. Bu sonuçlara göre Sol Bey'in bir problemle karşılaştığında hemen otomatik olarak problemin çözümü ile ilgili bir gerekçe uydurur ya da belirli bir çözüme kilitlenir. Çünkü sol beyin analitik, matematiksel, mantıksal bir düşünce tarzı üretmeyi yatkındır. Bu sonuç, 150 yıldan beri karşılaşılan beyin hastaları ile ilgili deneyimler tarafından da desteklenmektedir. Gerçekten de insanlarda sol beyin hastalıkları sırasında rastlanan bozukluklar arasında dil bozukluklarının öne çıkması, bu rasyonel sistemin bozukluğuyla bu sol, sol yarının karakter biçimi arasındaki en büyük üst üste düşmeyi gösteren örnektir. Bu bozukluklar arasında yani dil bozuklukları sırasında sadece konuşma değil, aynı zamanda isimlendirme, okuma yazma, ...ve sayısal yetenekler de bozulur. Buna ek olarak yine sol beyin hastalıkları sırasında önceden öğrenilmiş sıralı ve programlı beceri işlevleri de bozulur. Buna karşın sağ beyin görseldir, duygusaldır, bütünü görmeye yatkındır. Hastalığında bütünün anlamlarıyla hastalandığında büyük fotoğrafa bakmakta zorlanır. Popüler bir söyleyiş tarzıyla sol beyin tek tek ağaçları, sağ beyin ise ağaçlardan önce ormanı görür. Nörobilim literatüründe artık klasik bilgi olarak kabul edilen bu bilgileri, politik tercihlerin diliyle yeniden yorumladığımızda, sol beynin daha çok konservatif, sağ beyni ise daha çok liberal olmaya yatkın olduğunu söyleyebilirsiniz. Beyin içindeki lobları değerlendirdiğimizde sağlı sollu Dörden lobdan sağ ve soldaki üçer lob esas olarak beynin temel işlevleri ve girdi analizleri ile ilgilidir. Bu loblarda görsel, işitsel, dokunsal girdiler analiz edilir ve bu analizler bellek sistemine aktarılır. Bu analizlerin ve depolanan belleğin nerede ve ne zaman kullanılacağı yani zemin ve zaman içeriklerine göre kullanılma konusu bu loblarla ilgili değildir. Bunların dışında kalan sağlı sollu iki ön lobun arka bölümü hareket merkezleriyle ilgilidir. Bu lobların ön bölümü ise prefrontal lob olarak adlandırılır ve beyinde girdisi yapılan, analiz edilen, depolanan bilgilerin zamansallığı ve zeminselliği ile bu bölgeye ilgilidir. Bu bölgedeki yapılarla diğer lobların bilgi alanları arasında var olan anatomik bağlantıların en önemli işlevi, bu zamansallığı ve zeminselliği yere ve amaca göre koordine etmektir. Bu işi yapan beyin mekanizması, işleyen bellek adı verilen ve bir çeşit zaman tünelinde yolculuğa benzetebildiğimiz bellek işlevidir. İşleyen bellek olmadığında ya da onu çalıştıran bu en ön bölgelere bir şey olduğunda bu kurgu bozulur ve insanda karar verme mekanizması etkilenir. Ağır olaylarda ise insan zaman ve zemin dışı bir robota dönüşür. Diğer bir ifadeyle insana insan olma özelliği kazandıran, tercih yapabilme, olayına ve zamana göre davranma özellikleri insanda kaybolur. Bu nedenlerle sağda ve solda yer alan en on lob işlevleri aynı zamanda bizim politik beynimizdir. Bugüne değin insandaki sosyal eğilimleri beyinsel altyapıyla sınıyan, Sadece birkaç çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda sözüne ettiğimiz bu lob bölümlerin iç-alt bölgeleri sosyal uyaranlara karşı oluşan reaksiyonlarla ilgili bulunmuştur. Ancak bu bölgeye yalnız çalışmamaktadır. Ve daha derinlerde olan önemli bir yapıyla bağlantı içindedir. Bu yapı Korku belleğinin deposu olarak kabul edilen, geçen hafta da sözünü ettiğimiz amigdal isimli çekirdekçidir. Amigdal, yine sözünü ettiğimiz limbik sistem denilen, bellek ve duygularla ilgili bir sistemin parçasıdır. Prefrontal lobun ya, ya da en ön lob bölümünün beyindeki amigdal ile birlikte çalışması, değerlendirmelere, yapılan değerlendirmelere negatif duygu emosyon faktörünü kadar. Böylece hangi sosyal uyaranı hangi tür tepki göstermemiz gerektiği eski belleğimizle danışmalı olarak ortaya konur. Buradan yola çıkılarak beyinde ırkçı tepkilerle ilgili bölgeler araştırıldığında ilk karşılaşılan bu amigdal isimli çekirdektir. Söyleme olarak ırkçılığa karşı olduğunu söyleyen insanlarda yapılan deneylerde örneğin siyahlara karşı beyazların tepkisi araştırıldığında deney öncesi ırkçılığı reddeden bazı beyazlarda siyah yüz fotoğraf gösterildiğinde siyah yüzü içeren fotoğraflar gösterildiğinde amigdal engellenemez bir şekilde parıldamaktadır. Bu gibi araştırmalar ırkçılık davranışının biyolojik yönüne ışık tutmaktadır. İnsanların beceri işlerini yaparken hangi ellerini yerlerini kullandıklarıyla politik eğilimler arasında bir ilişki var mıdır? Yapılan araştırmalarına bu da konu olmuştur. Princeton Üniversitesi'nden araştırmacılar yüzü aşkın kişide el baskınlığıyla politik eğilim arasındaki ilişkiyi sorgulamışlar ve sonunda sol elin gücünün sağ elden daha fazla bulunduğu kişilerde yani pratik olarak solak anlamına geliyor liberal eğilimin sağ el gücünün fazlalığı durumundaki sağlak deniyor bu kişilere konservatif eğilimin daha güçlü olduğunu bulmuşlardır sağ ve sol ellerin gücü esas olarak Karşı beyin yarıları tarafından sağlandığından bu sonuç biraz yukarıda belirttiğim gibi beyin yarılarının özellikleriyle ilgili söylenenlerle uyum içinde görünüyor. Yani liberal sağ beyin, konservatif sol beyin ilişkiler beyinde salgılanan güçlü dopamin maddesiyle bu eğilimlerinde ilişkili olup olmadığı konusunda da yoğunlaşmıştır. Dopamin, beyindeki temel maddelerden biridir ve gerileksiyon olarak hareket sistemiyle ilişkilidir. Nörobilimin öğrencileri, dopaminin öncelikle Parkinson hastalığı nedeniyle bilirler. Parkinson hastalığı, nörolojide beyindeki dopamin havuzunda bulunan dopamin mihtarının önemli ölçüde azalmasıyla ortaya çıkan ve klasik olarak hareketlerin yavaşlaması, mimiklerin azalması ve ellerde titremeyle başlayan bir hareket sistemi hastalığı olarak bilinir. Ancak beyinde dopamin sistemi sadece hareket ve mimiklerle ilgili değildir. Bu sistemin anatomik olarak yukarıda politik beyin olarak ele aldığımız e, beyin bölümüne bağlanıyor olması beraberinde sorunlar getirmiş, ve son yıllarda dopaminin hareket sistemi dışında dikkat, emasyon ve ödül davranışı mekanizmalarıyla ilgili olduğu anlaşılmıştır. Beyindeki ödül mekanizması, haz mekanizması dopaminle çalışır. Ve her türlü inanma davranışında bu mekanizma devreye girer. Dolayısıyla konu ister din, ister politika, İsterse inanç gerektiren başka bir şey olsun, bir şeye inanma ve bağlanma, beyindeki ödül mekanizmasını ve bu mekanizmanın çalışması da dopamini gerektirir. Kısacası, beyin ödül sistemi, her türlü inanma edimine dopamin üzerinden bizlere sağlar. İnsan da bu olana kullanarak, inanmayı gerçekleştirir. İnanmanın sürekli kılınması, beyindeki ödül sisteminin sürekli uyarılması anlamına gelir. İnanma sonucu, kendisini ödüllendirilmiş hisseden insanda mutlu olacaktır. Bunun da en kestirme yolu, peşinen bir ideolojiye inanmaktır. İnanan insan ve insanın içinde bulunduğu huzur, beyindeki ödül sisteminin bir eseridir. İnanmanın inanılacak şeylerin nereden geldiği ve nerede söz ses verdiği ile ilgili ilginç bir alıntıyı programın sonuna geldiğimizde Marx ve Engels'in birlikte yazdıkları Alman ideolojisinden almayı düşünüyorum. Bu alıntı politik tercihlerin doğası üzerine de fikir verebilir. Bizim hareket noktamızı oluşturan öncüler keyfi temeller Dogmalar değil, soyutlamanın ancak muhayylede yapılabilmesini sağlayan gerçek öncüllerdir. Bunlar gerçek bireyler. Onların faaliyetleri ve hem hali hazırdaki hem de faaliyetleriyle ürettikleri içinde yaşadıkları maddi koşullardır. Dolayısıyla bu öncüler salt-ampirik olarak doğrulanabilir. İnsanlar hayvanlardan bilinçle, dille, ya da başka herhangi bir şeyle ayırt edilebilir. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretmeye başlar başlamaz, kendilerini hayvanlardan ayırmaya başlar. Fiziksel bünyelerinin belirlediği bir adımdır bu. Kendi geçim araçlarını üreterek dolaylı yoldan kendi fiili maddi hayatlarını da üretmiş olurlar. Gökyüzünden yeryüzüne inen ama felsefesinin tam tersine biz burada yeryüzünden gökyüzüne çıkıyoruz. Yani etten kemikten insanlara varmak için ne insanların söylediklerinden, hayal ettiklerinden, tasavvur ettiklerinden ne de anlatıldığı hayal edildiği, tasavvur edildiği şekilde insanlardan yola çıkıyoruz. Gerçek faal insanlardan yola çıkıyor. Onların gerçek hayat sürecine dayanarak bu hayat sürecinin ideolojik reflekslerinin ve yankılarının gelişimini ortaya koyuyoruz. İnsan beyninde oluşan hayali görüntüler de, ampirik olarak doğrulanabilen ve maddi öncüllere bağlı olan, kendi maddi hayat süreçlerinin yüceltilmiş halleridir. Dolayısıyla, ahlak, dil, metafizik, ideolojinin geri kalan tüm kısımları, ve onlara tekabül eden bilinç şekilleri bağımsız gibi görülmez artık. Tarihleri, gelişimleri yoktur. Fakat insanlar kendi maddi üretimlerini ve kendi maddi etkileşimlerle geliştirdikçe bu gerçek varoluşlarının yanı sıra düşüncelerli ve düşüncelerinin ürünlerini de değiştirirler. Bilinç hayatı değil, hayat bilinci belirler. Sonuçta Sosyal koşullarda bize tercih yapma esnekliği sağlayan beyin bölgesinin, beyindeki emosyon ve ödül mekanizmalarıyla bağlı olarak çalışması ilginçtir. Bunun politik beynimizin çalışması ve tercihlerimiz açısından farklı anlamları olabilir. Hemen göze çarpan bir ilişki, tercihlerimizin zihinsel olarak bize özgür kararlarımız gibi Görünmelerle rağmen aslında ödül sistemine sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. Bunun da anlamı biz sosyal ve politik hayatta özgürmüş gibi tercihlerimizi kullanırken aslında içten içe kendimizi ödüllendiriyoruz. Gerçek özgür tercih ve karar bu ilişkinin işlemesinde değil işletilmemesinde yatıyor gibi görünmektedir. İyi bir haftalar diliyorum.